O zamanlar, Luigi'nin büyük babasının babasının yönettiği Sum Yayın Evi, satışı Ene'nin her gösteriminde programın satışına eşlik etmek üzere yapıttan bin nüsa basmıştı. Josolin, özgün örneği Nuriye armağan etmiş, sesinin böylesine yüceltilmesi karşısında koltuklarının kabardığını göreceğinden kuşku duymadan tasarılarını açıklamıştı. Ama dengesiz ve kavgacı yaratılışıyla da olan tenor, yapıtın yalnızca güldürücü yanını görmüş, böylece gülünç edilişi karşısında başlamıştı, kaldırarak öfkeyle yırtmıştı. Ayrıca Bin nüsanın satışa sunulmasına da kesinlikle karşı çıkmıştı. Josolin hoşgörülü bir yaratılıştaydı. Konuyu filozofça karşılamış, talihsiz baskıyı bir gün dolaşıma sokulabileceği durum için saklamasını rica ederek basımcının parasını ödemişti. Kısa bir süre sonra Josolin bir akşam birdenbire ortadan yok olmuş, hiçbir araştırmada sonuç vermemişti. 35 yılın sonunda yasal olarak ölü sayılmış ve vasiyetindeki istekler yerine getirilmişti. Louis Jansom'un büyük babasının o sırada 80 yaşında bulunan babası satılmamış uğursuz baskının koşulsuz olarak kendisine bırakıldığını resmen öğrenmişti. Ama inceliği sonucu kendisinin de kalıtçılarının da ünlü karikatüristin ölümünün kesin kanıtı olmadığı sürece yalnızca bir emanet niteliğini sürdürecek olan şeye dokunmaktan geri duracaklarını açıklıkla bildirmişti. Louis Jansom'un dedesinin sonra babasının döneminde hiçbir olay çıkmamıştı. Ancak geçenlerde Paris'in düşkün sentlerinden birinde eski bir evi yıkarken mahzenin bir köşesinde duvarla gizlenmiş olarak giysileri çıkarılmamış, terzinin giyimin her parçasına yazdığı ad nedeniyle de tanınması kolay bir ceset bulunmuştu. Josoli'nin cesediydi bu. Sinir hastası ve bohemdi. Kirli eğlencelere tutkundu, mücevherle donanmış ve cebinde cüzdanıyla giderdi bu eğlencelere. Cinayet zaman aşımına uğradığından soruşturma açılmamıştı. Bundan böyle Louis Jansum öylesine uzun zaman kullanılmamış baskıyı art düşüncesiz olarak istediği gibi kullanabilirdi. Daha bunlardan nasıl yararlanacağını düşünürken Siruges'in ilanı gözüne çarpmış ve girişimini yönlendirmişti. Sirugues'in hem Nuri'nin alıngan kişiliğine, hem Josoli'nin ortadan yok oluşu üzerinde öylesine uzun sürmüş gizleme, hem de Sum'ların aşırı titiz dürüstlüğüne borçlu olduğu fırsat karşısında gözleri kamaşmış, resimleri pazarlık etmeden satın almıştı. Yeri doldurulmaz zamanın zorunlu bir görevi gerçekleştirmeyi üstlenerek, bunları bozup başlangıçta görülemeyen zayıflıklarını ortaya çıkardıklarının elenmesinden sonra aynı tonda 816 örnek kalmıştı elinde. Her işlemin başlangıcında Nuri'nin bir karikatürünün odaksal zindana konulup akımın zor ayarıda kurban edilmesine karar verilmişti. Siruges, yapıtın silinmesinde gözlemlediği hızlanma ya da yavaşlama belirtilerine göre akımı düşürecek ya da yükseltecekti. Bundan sonra Siruge silindir biçimi parmaklığa hastanın her kapatılışı sırasında Luteç'in planıyla gökbilimsel yüklemenin gerektiği gibi sürekli olarak mavi ışığın tam karşısına düşmeleri, buna karşılık geçici biçimde bile olsa görevleri zararına, üzerlerine Özden'in gölgesi vurmaması ve en dingin kişileri bile saran taşkın devingenliğe karşın tedavi zararına, kendi gölgelerini de onun üzerine düşürmemeleri için başvurulacak en iyi kaçanlıkları, hangisi olduğunu araştırmıştı. Uzun uzun düşündükten sonra, hasta için tepesinde döner bir mıknatısı iğne bulunan garip bir mifer yaptırtmıştı. İki gravür bunun arkasına asılacak, her ikisi de bir koruyucu cam engeline bile başvurulmadan açık olarak ışığa tutulacaktı. Kesin bir sipariş uyarınca yapıldığından, iğnenin kusursuz bir dengesi için zorunlu ağırlığı sunan, içinde her seferinde istenen gerilimi korumak üzere karikatür baskılarının rastlantıyla seçilmiş örneğinin yer alacağı yeni bir kadranla Luteç planının kadranına birer askı kancası takıldı. Zindanın yanında dikkatli bir adam tarafından akıllıca kullanılan bir mıknatıs ona dokunmasına bile gerek kalmadan iğneyi ne olursa olsun uygun yönde kalmaya zorlayacaktı. Bu yapay işlem toplamının yardımıyla hasta da onlar da birbirlerine gölge etme tehlikesine düşmeden iki gravür her zaman mavi ışığın karşısında kalacaktı. Uygun biçimde yerleştirilip çevrilmiş bir ayna ışık veren aygıtın kullanıcısının merceğin engeline karşın her iki gravürü de gözetlemesini sağlayacaktı. İşte o zaman etkin bir dış güçlendiricinin onun durumunda neredeyse olanaksız duruma gelmiş beslenmenin yerini bir süre tutar umuduyla talihsiz Claude de ve Sirugese getirmişlerdi. Gerçekten de her gün odaksal zindanda kalmak zavallı ölümlüye güç kazandırdı, ölümünü birkaç hafta geciktirdi. Lokal ve zindana ilk konuluşu sırasında korkunç taşkınlık belirtileri göstermiş, bunlar sonraki deneylerde yavaş yavaş azalmıştı. Kendisinde yarattıkları derin sarsıntı nedeniyle ölümünden sonra yapay olarak gün ışığına çıkan da bir sedye üstünde kuşku içinde odaksal zindanın önüne getirildiği andan başlamak üzere bu ilk işlemleriyle Bu işlemin bunalımlı dakikalarıydı. Siruyes olayı öğrenmiş, bu olay ona bir düşünce esinlemişti. Kantörel'in yapay bir yaşama kavuşturduğu hasta beden üzerinde, mavi ışığın canlandırıcı bir etkisi olup olamayacağını görmek istiyordu. Bu nedenle ölmüş hastası için sıradan bir kişiymiş gibi belirtilen yere gelmiş, cesedin her türlü ışınsal bozulma olasılığını ortadan kaldırmak için Luteç planı ile ilgili önlemi bile sürdürmüştü. Kendi özel bakış açısından sonuç olumsuzdu ama gelecekte bir sonuç almak umudu denemeleri çoğaltmak istemişti. 7. Genç bir manşötesi güzeli. Kocası İngiltere Lordlar Kamarası üyesi zengin Lord Albanex'li ölmüş kadının yanında bir an yeniden doğduğunu görmek için sabırsızlanmaktaydı. Düşü gerçekleştiği zaman yeniden yaşanan ağın kimi iç parçalayıcı yanları karşısında yüreği daralmıştı. Ethel Fleda XT yoksul bir kızken aşk nedeniyle evlenip Leydi ve Lord Dark Amarası üyesi işi olmuştu. Para ve unvanlarla sarhoş olmuş düşüncesiz bir kadındı. Evleneli beri süsünden ve çok övülen bedensel görünüşünün kusursuzluğundan başka bir şey düşündüğü yoktu. Özellikle Londra'nın en ince kadınlarını izleyerek tırnakların kalaylanması ile ilgili yeni bir modayı benimsemişti. Tüm cilalama düzenlerinden üstün olan bu işlem her parmağın ucunda ışıklar saçan bir küçük ayna oluşturmaktaydı. Yöntemin yaratıcısı becerikli bir cerrah olarak yerel bir duyarsızlaştırmadan sonra özel bir ilaçla tırnağı etten ayırıyor, iç yüzünü kalaylıyor, sonra kendine özgü ikinci bir ürünle sağlamca yapıştırıyordu. Kullanılan kalay bir yarı saydamlık verilmiş olarak biraz azalmayla da olsa dibinde aklığını makasa ayrılmış bölümü dışında tüm geri yanındaysa ölçülü pembemsi ayrımına göstermekteydi. Tırnak uzadıkça buluşu yapanın zaman zaman yeniden söküp dibindeki incecik yeni kuşağı kalaylaması gerekiyordu. da yaratılıştan boş ve zayıf beyinliydi. Ayrıca çocukluğunda babasının genç bir albayken bir gezi sırasında önlenmesine zaman kalmadan birden saldıran bir kaplanın dişleri arasında gırtlağa parçalanarak gözleri önünde öldüğü Hindistan'ın uzak bir köşesinde duyduğu zorlu heyecandan beri kafası pek işlemezdi. Açılan şah damardan boşalan sonu gelmez kızıl dalgalar Etafleda'da bir daha geçmemek üzere kana bir noktaya kadar da kırmızı nesnelere karşı sinirsel bir dehşet yarattı. Atmıştı. Kırmızı duvar kaplamalı bir odada kalamaz, kırmızı bir giysi giyemezdi. O gün bugün hep bir tuhaflığı vardı. Lord Alban X'di, ince bir eş olduğu kadar da sevecen biri oldu. Kararsız sağlığından kaygı duyduğu yaşlı annesinden hiç ayrılmazdı. Önceki Ağustos ayını da Fransa'da, Normandiya kıyılarının parlak plajlarından birinin yukarısındaki geniş bir Otel de l'Europe'da ve Etel ile birlikte geçirmişti. Tam bir sportmen ateşli bir bilincilik tutkunu olan Alban atlarının bir bölümünü de arkasından getirtmişti. Bir öğle sonu karısı daha hazırlığını bitirirken dizginler elinde speederine ya da hafif kır faytonuna yerleşmişti. Genç kromu Ambrose atların başında yola çıkışta arkadaki dar yere çıkacağı dakikayı beklemekteydi. Çok geçmeden gecikmesinden dolayı utanmış aceleci eldivenleri daha katlanmış durumda elinde daha o sabah kocasının sunduğu kırmızıya yaklaşan her türlü renkten uzak bir demetten sevecen eş özeniyle alınmış bir gülle da göründü. Kasimir adında biri otelin özel kılığını taşıyan 80'lik bir yaşlı adam atılımını keserek bir mektup sunmak üzere arkasından yetişti. 60 yıldan beri kurumda çalışmakta olan Kasimir şimdi kolay bir işle ödüllendirilmişti. Artık yalnızca mektupların ayrılıp dağıtılmasıyla uğraşıyordu. Sunulan zarfın kara adres yazısında Lady Alban X'de adının üstünde kırmızı mürekkeple yazılmış Perez, Lordeş'i sözcüğü görünüyordu. Alban'ın babası, onun da adı Alban'dı, bekar bir büyük kardeşten bir yıl önce ölmüş, meclis ile ilgisi bulunmayan bir saray lordu olmaktan öteye geçememişti. Böylece iki lady Alban Egzi'yi birbirinden ayırmak için dul ve Perez terimlerine başvurulmuştu. Söz konusu mektuptaysa ise üzülerek bir para yardımı istediğinden çocukluk arkadaşı Etaf gizini sıkı sıkı saklaması için yalvaran bir genç kadından gelmekteydi. Kaynanayla gelin arasında bir karıştırma korkusu, belirgin bir vurgulama biçimi arayan göndereceği sınırlı bir kırmızı mürekkep kullanımına yöneltmişti. Sol elinde şemsiyesi ve eldivenleri Etaf Leda mektubu almak için gülün bulunduğu sağ elini uzattı, gülün sapı baş parmağının altında, zarfın üstüne Dayandı. Bu korkunç kırmızı renkte tam da tüm sözcükleri içinde kesin biçimde kendisini belirtmeye yarayan sözcüğün belirdiğini görünce olduğu yerde donup kaldı ve bir sinir kasılmasını önleyemeyince çiçekçinin unuttuğu bir dikeni baş parmağına batırdı. Çiçeğin sapını ve kağıdı lekeleyen kan ürkütücü görüntüsüyle bunalımını artırdı ve tiksintiye kapılarak iki kızıl nesneyi bakış alanının dışına düşürmek üzere içgüdüyle parmaklarını açtı. Ama yaptığı devinim yönünü değiştireli beri baş parmağının tırnağı, aklı özellikle elverişi olan geniş ve açık dip yanıyla bölgede ünlü olan eski bir fenerden gelen çiğ ışıklı bir kırmızı yansımayı göz bebeğinin içine yöneltiyordu.